Simon başka bir köylünün evine uğradı. Köylü meteliği olmadığına yemin ediyor, yalnızca Simon'un onardığı bir çift çizmenin karşılığı olan 20 kapıyı verebileceğini belirtiyordu. Simon da koyun derisini borca almak istedi fakat satıcı güvenemedi. Getir parayı, al deriyi diyordu. Simon'un o gün bulup buluşturabildiği para 20 kapikti. Alabildiği tek şey ise bir çift keçe çizme oldu. Bir sıkıntı basmıştı Simon'u. 20 kapikle gidip içti, deriyi de alamadan evinin yolunu tuttu.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 Adama yaklaştı ve yüzüne dikkatle baktı. Genç bir insana benziyordu. Vücudu yarasız, beresiz ve sağlam görünüyordu. Fakat birazcık korktuğu ve donmak üzere olduğu belliydi. Duvara dayanmış duruyordu. Yere eğik başını kaldırıp Simon'un yüzüne bakmadı. Yere eğik başını kaldırıp Simon'un yüzüne bakmadı. Kendinde değil gibiydi ve gözleri kapalıydı. Simon azıcık daha sokuldu. Adam ayılır gibi göründü. Başını kaldırıp gözlerini açarak Simon'a baktı.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 ''Niye konuşmuyorsun?'' diye sordu Simon. ''Hava çok soğuk. Hemen eve gitmeliyiz. Benim asamı al. Gücün kesildiğinde ona yaslan.'' ''Evet, hadi gidelim.'' Delikanlı yürümeye koyuldu. Rahat adımlarla yürüyor, arkada kalmıyordu. Böylece giderlerken, ''Nerelerdensin, kimlerdensin?'' diye sordu Simon. ''Buralı değilim.'' ''Öyle olmalı. Çünkü buralıları tanırım. Mezarın yanında ne yapıyordun?'' ''Bunu söylememeyi istemeyin.'' ''Sana kötülük mü yaptılar?'' ''Hayır.'' Tanrı cezalandırdı beni. İyiliği de kötülüğü de veren odur elbette ama yiyecek ve kalacak yer bulmalısın. Nereye gitmek istersin? Hiç fark etmez. Şaşkındı Simon. Adam dolandırıcıya falan benzemiyordu. Nazikçe konuşuyor fakat kendisiyle ilgili şeyler konuşmaktan kaçınıyordu. Simon içinden zavallı başına ne geldi acaba diyordu. Delikanlıya, öyleyse benim evime gidelim. Hiç değilse ısınırsın dedi. Beraberce Simon'un evine doğru yürümeye başladılar. Güçlü bir esinti çıkmıştı. İpince gömlekle kalan Simon üşüyordu. Vodkanın etkisi azalmıştı. birliklerine kadar üşüyordu. Burnunu çekiyor, karısının ceketine sarınıyordu. Al bakalım koyun derisini. Deri almaya gittim, üstüm başım açık halde eve geliyorum. Yanımda da çıplak bir adam. Katriona çok kızacak. Aklına karısı geldiğinde üzüldü. Fakat delikanlıya bakıp da onun bakışını görünce mutlu oldu. Simon'un karısının değişmeyen günlük işleri vardı. Odun yarmak, su taşımak, çocukları doyurmak...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 ''Tanrı de parayı meyhanede ya. Böylesi düşüncelere dalmıştı Matryona Bir anda ayak sesleri duymaya başladı. Sonra içeri iki kişi girdi. Matryona elindeki işi bırakıp pole çıktı. Simon ve yanında gençten şapkasız biri. Matryona kocasının nefesinin vodka koktuğunu hissetti. ''Tanrım, içmiş.'' diye geçirdi içinden. Kocası paltosuzdu.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 Kocası kadının öfkesine kayıtsız kaldı. Her şey yolundaymış gibi adamın kolunu tutup "Gel dostum." dedi. "Bir şeyler yiyelim." Delikanlı geçip sedire oturdu. "Yemek yapmadın mı bugün?" diye sordu Simon. Kadının sabrı taşmıştı. "Yaptım yapmasın ama size değil. Herhalde aklın başında değil senin. Bir değişmişsin. Hani deri almaya gitmiştin. Deriyi bırak eve ceketle dönüyorsun. Üstelik yanında bir de elin adamını getiriyorsun." Benim sarhoşlar için hazırlayacak yemeğim yok. Sus matriyona, boşuna kendini yorma. Hele bir sor önce nasıl bir adam diye. Sen parayı ne yaptığını anlat. Simon ceket cebinden üç rubleyi çıkardı. Bütün para burada. Trifonov'dan hava aldık. Haftaya varmaz ve diyecekmiş. Kadın biraz daha öfkelendi. Deri almak bir yana, kendi ceketini de bu adama giydirmiş, alıp bir de eve getirmişti.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 Mihail geleli tam bir yıl olmuştu. Simon'un evinde yaşıyor, onunla çalışıyordu. O kadar nam salmıştı ki herkes Simon'un kalfası Mihail kadar sağlam ve güzel çizmeleri kimsenin dikemeyeceğini söylüyordu. Çevredeki herkes onlardan çizme almaya geliyordu. Simon'un durumu da gittikçe iyileşiyordu. Bir kış günüydü. Simon'la Mihail işlerini yapıyorlardı. Bu sırada barakalarının önüne kızaklı üç atın çektiği bir araba geldi. Simon ve kalfası meraklı baktılar pencereden. Araba kapılarında duruyordu.''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 ''Dağ gibi. Başına kalasla bile vursam bir şey olmaz. Kapı az daha devriliyordu ama ona bir şey olmadı.'' Matriyona insanın böyle bir hayatı olursa nasıl boğa gibi güçlü olmasın ki?'' dedi. ''Böylelerine Azrail bile dokunamaz.'' Simon kalfasına ''İşi kabul ettik ama bu işten pişman olmayız umarım. Deri paha biçilmez. Bey Nemrut gibi bir insan. Küçücük bir hatayı bile affetmez. Senin gözlerin daha keskin, ellerin benimkinden hızlı.'' Ölçüye göre kes çizmeleri. Yüzünün son dikişlerini ben yaparım dedi. Kalpa verilen emri uydu. Deriyi alıp masaya serdi. Uygun biçimde katlayıp elindeki bıçakla kesmeye başladı. Matriona gelip Mihail'in deri kesişini izlemeye başladı. Fakat onun yaptığını görünce afalladı. Çizme yapım işini izlemeye alışkındı. Fakat Kalfa deriyi farklı bir biçimde kesiyordu. Konuşmak bir şeyler söylemek istedi. Ama içinden Beyin çizmelerinin nasıl yapılacağını belki de ben bilmiyorumdur. Diye geçirdi. Mihail Elbette nasıl yapacağını bilir. Ben hiç sesimi çıkarmayayım. Deriyi kesen Mihail bir iplik aldı. Çizmelerinki gibi iki ucundan değil, bir ucundan terlik gibi dikmeye başladı. Matriona iyice kaygılandı ama yine karışmadı. Mihail vakit öyleyi buluncaya dek dikiş dikti. Simon öğle yemeği için kalkınca çevresine bakındı ve kalpasının beyin getirdiği deriden bir çift terlik diktiğini fark etti. Tanrım diye bağırdı Simon.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 Kafasını azarlamaya koyulmuştu ki kapının çıngırağı çaldı birden. Eşikte biri vardı. Pencereden dışarıya göz attılar. Bey'in yanında az önce gördükleri uşak girdi. ''Kolay gelsin.'' dedi. ''Sağ olun, hoş geldiniz.'' dedi Simon. ''Size bir yardımım dokunabilir mi?'' Hanımefendim çizmeleri için gönderdi beni.'' ''Onlara ihtiyacımız yok artık. Bey sizlere ömür.'' ''Olamaz.'' Buradan çıkıp eve gitmesi bile nasip olmadı. Arabadayken eceli geldi.''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 Ona nereden geldiğini bir daha sormamıştı. Tek korkusu, Mihail'in onlardan ayrılma ihtimaliydi. Hepsinin evde olduğu bir gündü. Matriyona yemek pişiriyor, çocuklar birbirleriyle oynaşıyor, Simon bir pencere önünde dikiş dikiyordu. Mihael de diğer pencere önünde bir ayakkabının topuğuyla uğraşıyordu. Çocuklardan biri Mihael'in yanına koşup omzuna yaslanarak dışarı baktı. ''Mihail amca bak, bir kadın geliyor, yanında küçük çocuklar var, bize geliyorlar sanki.''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 ''Tanrı, yaşı ikiyi bulmayan yavrumun yanına alıp bu çocukları büyütmemi buyurdu. Durumumuz iyiydi ama o çocuktan başka çocuğumuz olmadı. Kocam şimdi değirmende bir mısır tüccarının yanında çalışıyor. Para yönünden sıkıntımız yok ama benim kendi çocuğum olmadı. Bu küçükler olmasa hayata zor dayanırdım. Onları öyle çok seviyorum ki benim her şeyim bu ikizler.'' Kadın bir eliyle ayağı aksayan küçüğü dizlerine bastırıyor, diğer eliyle de kendi gözyaşlarını siliyordu. Göğüs geçiren matriyona...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 Bu yüzden güçlükle soluk almaya başladım. Benim dışarının soğuğuna atılmamı istiyordu. Bunu yaptığında hemen öleceğimi biliyordum. Kocası ona Tanrıya hanım satınca kadın çar çabuk değişti. Yemek getirip yüzüme baktığında ben de ona bakıp ölümün onun üstünde sözü olmadığını gördüm. Hayat bağışlanmıştı ona. Onun bu halinde de tanrıyı hissettim. Hemen sonra Tanrı'nın ilk dersini hatırladım. İnsanın içinde ne vardır? İnsanın yüreğinde sevginin egemen olduğunu öğrendim.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 Çocuklarının neye ihtiyaçları olduğunun bilgisi bağışlanmadı. Varlıklı beyde gereksiniminin ne olduğunu bilmiyordu. Kimselere karanlık çöktüğünde çizme mi, cesedine giydirilecek terliklere mi gereksinimi olduğu açıklanmadı. O günahsız yavrular sağ kaldıysa annelerinin özeni sonucu değil, onları hiç tanımamasına karşın merhamet edip sevgi besleyen bir kadın var diyeydi.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 gök yüzüne yükselmişti. Simon gözlerini açtığında barakası eskisi gibiydi.